Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İfk hadisesi çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin 5. senesinde Vefatından beş sene önce demek oluyor bu. Beni mustalık denen bir mıntıkada bir askeri harekat yapıldı. Bu harekat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaptığı gibi ve daha sonra da devam ettiği gibi hanımlarından birisini beraberinde götürüyordu. O seferinde de kura çekmiş Aişe Annemizi yanına almış. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a beraber orduyla gitmiş. Geri gelirlerken mola verilen bir yerde Ayşe annemiz devesinin üzerinde hevdeç denen bir sepet gibi bir şey var o sepetin üstünde kadınlar yolculuk yapıyorlar. Ayşe annemiz mola verilen yerde, görevliler Ayşe annemizi o sepetten indiriyorlar, ya da işte kafes diyelim, ondan indiriyorlar. Ayşe annemiz de istirahat ediyor. Bu arada Ayşe annemiz ihtiyacı için, askerlerin bulunduğu yerin ötesinde bir uzak bir yere gidiyor. Geri geliyor, tam hevdecine bineceği zaman e, gerdanlığını düşürdüğünü görüyor. Gerdanlığını aramak için tekrar çıkıyor. E, bu tabi bir o zamanın şartlarına göre tuvalet ihtiyacının nasıl giderildiğini bilmeyi gerektiriyor. Şimdiki gibi tuvalet bir yer değil, işte burada mola veriliyorsa, 250-300 metre öteye gidiyorlar tuvalet ihtiyacını görüp geliyorlar. Evlerde de öyle. O zaman yani şehrin tuvalet ihtiyacı görülen yerleri var. Oralarda gidip tuvalet ihtiyacını görüyorlar. Ayşe annemiz, kolyesini aramak için geri dönüyor. Geri döndüğünde buluyor kolyeyi. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ee, hareket emri veriyor ee, Kafile Yola çıkıyor Ayşe annemizin bindiği e, Devenin üstündeki O hevdeç kafesi de Kaldırıp dört kişi Devenin üstüne koyuyorlar Bağlıyorlar Ayşe annemiz hafif bir kadın olduğu için içinde var mı yok mu hissedememişler Onu Ayşe annemiz geri geldiğinde Bakmış ki deve de yok Ordu da yok Anlamış ki bunu orada unutup gittiler. Kendisi Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis'tir bu. Baktım olacak gibi değil. Çarşafımı kafama kapattım diyor. O olduğu yerde yatmış, uyuya kalmış. Daha sonra o zamanki tahamül gereği ordu'nun bir artçısı var. Artçı dedikleri Ordu gidiyor. Onun işte diyelim 500 metre gerisinden, 600 metre neyse gerisinden birisi unutulan eşyayı toplayarak geliyor. Safvan ibn Muhattal, radıyallahu anh, ashab-ı kiramdan, o gün artçı göreviyle geriden eşyaları toplayarak geliyormuş. Ordunun konakladığı yerde bakmış ki Safvan, Kara bir eşya gibi bir şey unutuldu. Yanaşınca kadın olduğunu anlamış. Ee, Ayşe annemiz diyor, ben de uyandım o arada diyor. Bakınca Ayşe annemiz olduğunu anlamış. İnna lillahi ve inna raciun yahu demiş. Peygamberin hanımını bırakıp gittiler burada. Şaşırmış. İnmiş hayvanından. Ee, Ayşe annemizi hayvanına bindirmiş. İpinden asılarak da Hayvanı götürmüş. Yani kendi devesine Ayşe annemizi bindirmiş. Orduyu ileride bir yerde yakalamışlar. Ordudan geriye dönenler bakmışlar ki bu safhan tek geliyordu yanında da bir kadın var. Allah Allah bu nedir filan derken yanaşınca bakmışlar ki Ayşe radıyallahu anh'a münafıkların başı Abdullah ibni Übey ibni Selül bunu çok iyi değerlendirmiş. Allah Allah genç bir adam, genç bir hanım Ayşe ile yalnız geliyorlar demiş. Bu kadar ama. Yalnız ha, Ayşe ha, Safvan ha, Medine'ye gidene kadar çalkalanmış ordunun içindeki e, sosyal medya. O zamanki sosyal medya çalkalanmış. Ayşe annemiz kendisi bu olayı anlatıyor. Medine'ye döndük diyor. Böyle yol iklim şartlarından dolayı herhalde hastalanmış. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir değişiklik var. Her zamanki esprilerini, nezaketini yapmıyor. Nasılsın Ayşe Hanım diyor, gidiyor gibi. Böyle bir mesafe koymaya başladı. Ben bir şey anlamadım diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu bir tür mesafe koymasını, soğuk kalmasını anlayamamış. Bunun üzerine... Ee, ne oldu filan diye e, endişe edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden e, izin isteyip e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, iznini alıp babasının evine gitmek istemiş. Yani hastayım, tedavi olayım ya Resulullah diye. Efendimiz de izin vermiş, gitmiş. Eve gittiğinde fırtına kopmuş tabi. Annesi Böyle böyle Medine çalkalanıyor demiş. Yani böyle bir olay. Şok geçirmiş. Yani o arada diyor ki, İnne lillahi ve inne aleyhi sözünden başka safvanın ağzından tek bir kelime de duymadım ben diyor. Hani eli eline değdi başka. Öyle bir şey yok zaten. Ağzından kelime bile duymadım ben. Fakat kime anlatacaksın? Meğer Medine'de herkes... Biraz sonra ayetler göreceğiz. Allahü Teala o lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Müslümanların hepsine hitap ederek. O lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Bu arada Abdullah ibn-i ibn, ibn Selul münafıkların başı bu çalkantıyı başlattı. Fakat hiç umulmayan kimseler bu dedikoduya karıştılar. Bunlardan bir tanesi de Mistah bin Esasedir. Bu da sahabi ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin kızının oğlu. Çok fakir birisi Ebu Bekir'in sadakalarıyla yaşıyor. Dedikoduyu büyütenlerden biri de bu. Hemen hemen kuzeni Ayşe annemizin büyütüyor. Hasan ibn-i Sabet radıyallahu anh'ın dedikoduya karışmış. Şimdi konu, çok ağır bir konu. Resulullah'ın hanımı, müminlerin annesi kötü bir şeyle itham ediliyor. Bu itham, şaka kaldırır, dedikodu götürür bir tarafı yok. Her halükarda Ayşe annemiz perişan oluyor. Diyor ki, o gece sabaha kadar ağladım, sızladım. Gündüz de gözüm kapanmadı. Akşama kadar öyle 24 saat ağlamış. Sonra, ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişiyle bu olay bir ay sürüyor arkadaşlar. İstişare etmiş. Bu iki kişi biri Ali biri de Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz vefat ettiğinde Üsame kaç yaşındaydı? 17. Bu olay 5 sene önce olduğuna göre Hep Üsame'nin 17 yaşında komutan olduğunu söylüyoruz ama bu olayda Üsame 13 yaşlarındaydı. Ve onlara ne sormuş? Ayşe hakkında kötü bir şey düşünebilir misiniz demiş. Üsame'de böyle bir şey olmaz ya Resulullah demiş. Ali radıyallahu anh ta, üzme kendini ya Resulullah demiş. Yani öyle bir şey var veya yok üzme kendini sen Medine'de kadın mı yok demiş Sonra da bir teklifte bulunmuş Hizmetçisi var Berire isimli bir kadın Ona soralım demiş Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kalbi rahat etmiş Bu arada Vahim bir olay oluyor Aradan 20 gün 25 gün geçmiş Vahiy kesilmiş Ayşe ile ilgili vahiy gelmiyor Elde bir belge yok Medine çalkalanıyor. Ne denebilir? Yani Yok canım benim hanımım böyle bir şey yapmaz desen e, şeriata aykırı bu. Bir Belge var, or belge e, gerekiyor. Yokluğuna da varlığına da belge gerekiyor. Bir kişi beş kişi değil bu çalkantıyı e, sürdürenler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evs ve de bulunduğu e, Mescid-i Nebi de bir gün ayağa kalkıp buyuruyor ki ya ashabım diyor, ailem ve namusum konusunda bana yardım etmez misiniz diyor. Yardım edin bana diyor. Bir peygamberin kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gelmiş bir peygamberin, şu imtihanına dikkat ediniz. İmtihandan müstesna kulu yok Allah'ın demiştik. Sa'd ibn Muaz, evsin büyüğü, ayağa kalkmış ya Resulallah demiş. Şu cemaate bak, evsten kim bu işe karıştıysa göster kafasını vrayım burada demiş. Hazreç'ten kardeşlerimizin de kim yaptıysa onlar da onun kafasını vursunlar. Peygamberin namusuna dil uzatan gitsin bu dünyadan demiş. Bir sahabinin göstereceği çok büyük bir samimiyet. Allah ondan razı olsun. Ama Evsin büyüğü bu, Evs, Medine'deki iki büyük kabileden birisi, Evsin büyüğü, Hazrecin büyüğü saat bin Uba'de ayağa kalkmış, sen seninkini öldür bizimkine karışma demiş. Böyle kaba ağ lafıyla, işte, saat bin Uba'de, böyle geçen sene Müslüman olmuş, İşte hala şöyle yapan böyle yapan biri değil. Bedir görmüş adam bunlar. Ensar, bu enteresan bir şey. Demek ki, ashab insan toplumuydu dedik ya, burada yansıyor bu işte. Evsten biri, öldürelim bu işi yapanı deyince, hamiyet dediğimiz duygusallık devreye girdi. Sen ne karışıyorsun bizim işimize dedi, bunlar birbirine girdiler orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zoraki teskin etti. Yani onlardan yardım istedi, az kalsın can pazarına dönüyordu mescidine bir. Yardımdan da vazgeçmiş oldu. Burada çok enteresan bir olay daha var. Ayşe annemiz diyor ki işte o olaydan sonra babasının evine gitti. Orada da akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar ağlıyor. Hastalanıp yataklara düşmüş. Anası ağlıyor, babası ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, annesi ağlıyor. Kapı çalındı diyor. Ensardan bir kadın selam verdi. içeri girdi diyor. Buyur dedik. içeri girdi diyor. Yani Ayşe ağlarken evinde oturmaya utanmış. Onunla ağlamaya gelmiş. O da oturdu benimle akşama kadar ağladı diyor. Yani Ayşe'nin acısını, kendi acısı hissetmiş. Oturmuş orada ağlamış akşama kadar. Böyle bir sahne. Bunları Buhari'den e, Ayşe annemizin bizzat kendi ağzından rivayet ediyoruz sonra bir ay kadar vahiy kesilmiş Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, Ayşe annemize gelmiş Ayşe böyle bir dedikodu var bu dedikoduya e, tövbe mi edeceksin kendini savunacaksın mı ne diyeceksin gibi ağzını mı yokladı artık neyse Ayşe annemiz de bunu konuşmuş Efendimiz hoca çocuğunun masumiyeti bizde var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma uzatılan dilleri keserim dememiş ama Ayşe ne diyorsun böyle bir dedikodu var buyurmuş Ayşe annemiz de enteresan 20 yaşından küçüktü bu sözleri konuştuğu zaman demiş ki ben size böyle bir şey yok desem inanmayacaksınız bu Evet böyle bir şey yaptım Allah affetsin dememden başka hiçbir sözüm size inandırıcı gelmeyecek. Ben de Yakup'un yaptığı gibi fısabrun cemil der içime kapanırım ne yapayım demiş. Yani savunmaya da savunmamış da kendisini. Böyle enteresan bir şey diyor ki Ben Allahu Teala'nın benim için, benim gibi bir kızcağız için vahiy indireceğini zannetmiyordum diyor. Olsa olsa Peygamber aleyhisselam bir rüya görür, gördüğü rüyada da e, tamam sen temizsin der ama benim için Kur'an'dan ayetler ner zannetmiyordum diyor. Ayşe anamız bile bugün 2000'li yılların dersi olacak ayeti beklemiyormuş demek ki. Sonra 30. günden sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine gelmiş Ayşe müjde olsun Allah'a ayet indir senin için demiş. Ayet indirdi demiş. Biraz sonra dinleyeceğimiz اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِلِفْ كِحُسْبَةُمْ مِنْكُمْ Ayetini e, okumuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetleri okumuş. Böylece Ayşe annemiz Allah katında e, tertemiz olduğu Kur'an'la sabit olmuş. Bu olayla ilgisi yok. Ebu Bekir'in evinde Ebu Bekir'in hanımı yani Efendimizin kaynanası Ebu Bekir'in hanımının yanında oluyor bu olay. Ebu Bekir de orada. Ebu Bekir'in hanımı Ayşe'nin yanında demiş ki, kızım bak ayet indi tertemiz oldun, kalk Resulullah'a teşekkür et demiş. Ben Allah'tan başkasına teşekkür etmem demiş. Edeceksem Allah'a hamd ederim demiş. Bu ayetler arkadaşlar inşallah Müslümanlık protokolümüzün çok önemli bir maddesi olarak dosyalarımıza girmeli. Allah ne büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Bir ay direniyor. Ayet iniyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bile bilmiyor teşekkür borcunu. Allah'a hamd ederim ben diyor. Allah'a hamd ederim diyor. Beni temizledi Allah. Yani temiz olduğumu ortaya çıkardım. Ayet bu işe karışanlara 80 sopa vurulmasını emrediyor. İftira ettikleri için o uygulanıyor. Şimdi kardeşlerim bu ayet üzerinde dersler yapacağız. Ancak elinizdeki metinlerden de ayetin ayetlerin meallerini okuyorsunuz, okuyacaksınız. Teberrüken ayetleri bir dinleyeceğiz önce. Ondan sonra ayetlerin tefsirini de beraber dinleyeceğiz. Şimdi şu çetrefilli, dumanlı, stresli dünyadan 14 asır önce şu Aişe radıyallahu anh'a iftira edilişini allah Teala'nın anlattığı ayetleri dinleyelim berrüken zihinlerimiz kulaklarımız o günlere gitsin ondan sonra konuya tekrar dönelim. Aû <gülüyor> شر لكم بلغوا خير لكم لكل من منهم اكتسب من الإثم والذي تغلب رأى أربعة شهد وتحذبونه هينه وهو Sadakallahu'l-Azim Kur'an'ımızın En-Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetinin sonuna kadar olan bölümü Hafız Abdus Abdülsamed'den dinledik. Allah ona da rahmet etsin. Şimdi tabloyu bir kere daha toplayalım. Bir Hangi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bereket ve rahmet kaynağı olarak mübarek vücuduyla bulunduğu zaman? Yer neresi? Resulullah'ın Medine'si. İnsanlar toplum kim? Resulullah'ın ashabı kiramının olduğu toplum. İtham edilen, üzerinde iftira, şimşekleri çaktırılan kim? Resulullah'ın hanımı, müminlerin anası, Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anha. Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının, ümmeti Muhammed'in annesinin iffeti. İtham konusu. Netice ne? Altıncı madde, Allah'ın levh-i mahfuzundaki Kur'an'ıyla tertemiz, lekesiz, Resulullah'tan başkasının eli değmemiş olduğu belgesi. Sonuç. Ders ne? Yedinci madde, ders ne? Ümmeti Muhammed, Resulullah'ın zamanında da olsa, Medine'de de olsa, Ashab-ı Kiram'ın bulunduğu toplumda da olsa, Resulullah'ın hanımı üzerinde de olsa, iftiranın en çirgini gibi bir şey bile olsa, kul, çileye hazır bir hayat yaşamalıdır. Ders bu. Ama Allah sonunda, Kulunun yardımını gönderir. Ayrı bir konu. Şu anlattığımız Aişe olayı arkadaşlar. Bukhari'de, Müslim'de ve diğer pek çok hadis-i şerif kitabında ama özellikle Bukhari ve Müslim olması yeterli. Bu anlattığım gibi bizzat Aişe annemizin ağzından anlatılıyor. O günden beri ümmeti Muhammed bu ayetlerin Aişe annemizle ilgili olduğunu Ayşe annemizin de bu konudan tertemiz çıktığını anlatır. Ne yazık ki maalesef Şiiler arasında, şimdi burada kamera önünde söylemeyi hayal edeceğim şekilde bu ayeti, bu hadisleri yok sayıp, Ayşe annemizin üzerinde e, o zamanki edepsizce e, uzanan dillerin uzantıları vardır. Hepsi öyledir diyemem, Allah'tan hayal ederim. Ama tefsir kitaplarından, kendilerine göre tarih kitaplarına kadar, bu olay onlarda o gün Abdullah İbni Übey'in hoşuna gidecek şekilde anlatılıyor. Bu da onların ne kadar ne olduklarını, hangi dinden, hangi peygamberden, hangi ehl Beyt'ten ne anladıklarını kendileriyle Allah arasındaki bir iştir. Biz ümmeti Muhammed olarak, Böyle iman ediyoruz elhamdülillah. Şimdi arkadaşlarım, kardeşlerim. Ayşe annemiz Rabbine kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu. Biz de inşallah Havzu Kevser'de onlarla buluşacağız. İfk olayı orada kaldı. Ama iblisin halatları bu dünyada duruyor hala. Bu ayetler en başta söylediğimiz gibi bizim iman ettiğimiz, bizim okuduğumuz ayetlerdir. Ee, bu ayetleri şimdi dinleyelim tekrar. Tercüme olarak, meal olarak, tefsir olarak bakalım ne diyor bize? Neden? Neden? Çünkü biz bu ayetleri iman malzememiz olarak gördüğümüz gibi, ders malzememiz olarak da görmek zorundayız. Herhangi birimizin böyle bir afete düşme ihtimali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturma şerefiyle şereflenmiş bir insandan daha mı düşüktür? Herhangi birimizin hanımı, herhangi birimizin kızı Ayşe'nin nesi olabilir bu dünyada olsa olsa ki bizden uzaktır böyle bir şey diyeceğiz. Çok önemli. Bu ayrıntıya hepimiz Dikkat edeceğiz. Biliyorum, bekar kardeşlerim, bu konuyu evliler kadar hassas anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Ama, teyemmümü de abdestin yerine nasıl geçtiğini anlayamıyor insan da, bir gün teyemmüm yapmak zorunda kaldı mı, o zaman ne mühim bir ibadetmiş, o zaman anlaşılıyor. Başımıza bir musibet gelmeden, iffetimizle ilgili, bir itham olmadan, bir itham olmadan, bu Ayşe'nin çektiği çileyi çekersek inşallah kıyamet günü onunla beraber onun şefaatine erenlerden oluruz. 11. ayeti mealen çok tefsirine girmeden değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Not tutunuz. Arapça bilmek şart değil. Rabbimiz bizimle konuşuyor. Biz bunu kalbimizle anlarız. Ben yine tercüme edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifk şu iftirayı uyduranlar, konu belli, Ayşe annemize ait iftira, bunu uyduranlar, betum minkum içinizden bir gruptur. İçinizden sözü kime? ashab Yani dışarıdan Bizans'ın gönderdiği casusların yaptığı bir hareket değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada gitmiş ordunun içinden insanların karıştığı bir risk husbetün <gülüyor> minküm içinizden bir grup bunlar içinizden kelimesi dışarıda aramayın arayacağınızı kendi içinizde dikkatli olun mesajı veriyor burada Cümle çok önemli. La tehsebuhu şerran lekum. Bir ay peygamber aleyhisselam karalara bürünmüş. Ayşe anamız diyor ki gözümden akacak yaş kalmadı diyor. Göz yaşları kurumuş. Ebu Bekir ağlar. Medine karalara bürünmüş. Ashab-ı birbirini kıracaklar neredeyse. La tehsebuhu şerran lekum. Siz bunu kendi aleyhinize bir kötülük zannetmeyin. Allahu Ekber. E ne zannedeceğiz? Bel huve hayrullekum. Sizin için bir hayırdır bu. Her şeyi kul bilmeyecek. Ayetlerin devamında göreceğiz. Allah biliyor ne hayır ne şer. لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَ سَبَمْنَا Bu olaya karışan herkesin, kendi İşlediği suç kadar günahı var. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ minhum lehu عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Bu işi asas kim yaptıysa en büyük azap ona olacaktır. 11. ayeti Nur Suresi'nin arkadaşlar, Başınıza gelen bu iftira olayı, içinizden birilerinin operasyonuydu. Siz bunu kendinize kötülük zannetmeyin. Bu sizin için bir hayırdır. Ben, Tefsirlere bakıyorum da bu hayrı şöyle doya doya nasıl bir hayır olduğunu doğrusu anlamış değilim ama sadece kendi nefsimle, çap, mini çapımla ilgili bir izahat söylüyorum. Bu olayla beraber, mesela Zeynep isimli hanımı vardı Efendimiz. Zeynep Binti Caşta Anam, anamdan daha anam. Yani bir puaya biçemiyorum, değer biçemiyorum onunla ilgili. Ama Ayşe deyince bir başka anne diye sarılasım geliyor. Hiçbir hayrı olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşesi analarımızdan daha ana oldu bize bu olay sayesinde. Ama asas hayrın ne olduğunu Allah biliyor. Hafız Abdussamet'ten ayeti bir kere daha dinleyelim. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِفْكِ عُصْبَةٌ منكم لَا تَحْتَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ 12. ayette Allah Teala bütün ashab-ı kiramın bu olaya karışanlarına acaba yahu neden diye soru işareti koyanlarına soru soruyor. Levla <gülüyor> issemi'tumu. Ey iman edenler bu konuşmaları duyduğunuz zaman Safwan bin Muattal Ayşe getirdi de Ayşe Safvan dendi zaman. Sonnal mu'minun vel mu'minatu bi anfusihim hayran. Siz mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak kendiniz hakkında hayırlı bir düşünce niye düşünmediniz? Bugünkü ifadeyle Söyleyecek olursak, bu dedikoduyu duyduğunuzda, vicdanınız neredeydi sizin ey mümin erkekler, mümin kadınlar? Neredeydi vicdanınız? وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ Niye demediniz? Bu apaçık bir iftiradır canım. Niye demediniz? Ayşe'ye demiyor bu sözü. Safvan'a da demiyor. Safvanı ve Aişe'yi kendisi kabul etmeyen mümin anlayışını Allah soru soruyor. Ümmeti Muhammed, biri, hepsi olan, hepsi bir olan bir ümmet olmalı. Bizden biri yapmaz. Kefileyiz biz. Niye diyemediniz? Bu ümmeti Muhammed'de birbirlerine kefalet düzeyinin ne olması gerektiğini gösteren ayet. 12. ayet-i Nur suresinin. Eşinin telefonunu her akşam eşi uyuyunca kimlerle görüştü diye istihbaratçı gibi takip eden, karı kocanın birbirine itimat olmadığı toplumun adı da mümin toplum, Ayşe ve Safvana radıyallahu anhuma niye kefil olmadınız dediği toplumda mümin toplum. Abdüsselamet'ten bir kere daha dinleyelim ayeti. Lehun <gülüyor> <gülüyor> 13. ayet: Ne olacak o? On üçüncü ayet. Ne olacak o? On üçüncü ayet. Ne olacak o? Ne olacak o? Ne olacak o? Fe riz eğer şahit getiremezlerse humul kazibun onlar Allah'ın yanında yalancıdırlar. Demek ki bir zinayı ancak dört şahitle ki o şahitler de eh mümin karakterli insanlar olacak ispat edebilen ithamda bulunabilir. Aksi takdirde Allah'ın yalancı dediği adamsın sen. Dinleyelim ayet. Lo la jau ali bi arba Peki, peygamber aleyhisselamın hanımına iftira edildi Medine çalkalandı kafirler münafıklar bayram ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüreğinden vurmaya kalktılar e bu bir ay sürdü müthiş bir facia ne olacak şimdi ve levle fadlullahi aleykum ve rahmetuhu fid dünya vel ahira eğer Allah'ın dünya ve ahirette sizi acıyan lütfu keremi olmasaydı yani Allah rahmet edeceğine dairse karar vermiş olmasaydı lemessekum fima afadtum fihi azabun azim şu gevelediğiniz sözlerden dolayı büyük bir azaba uğrayacaktınız. Demek ki Allah Öyle bir faciayı bile rahmetiyle mağfiret buyurmuş. Dinleyelim. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَا لَكُمْ فِي Diğer ayette anlatmaya devam ediyor allah Teala اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُمْ Siz bunu geveleyip duruyordunuz. Açık söyleyen oluyor, yahu diyen oluyor acaba diye merak ettiğini endişelendiğini söyleyen istelakqunuhu bi'lsitanikum geveleyip duruyordunuz. Ve tekuluna bi'efwahikum ma laysa lekum bilmediğiniz şeyi konuşuyordunuz. Ve tahsebunahu heyinen bir kadının namusuyla ilgili şeyi basit zannediyordunuz. Ve huve indallahi Allah'ın yanında büyük bir şey bu. Bir kadının namusunu konuşuyorsunuz. Basit zannediyordunuz bunu. Hangi toplum ne demiştik? Resulullah'ın ashabının toplumu. وَاَوْا عَنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında çok büyük bu. Dinleyelim ayeti. اِذْ كواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون وَتَحْزَبُونَهُ هَيْنَهُ وَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٍ وَلَوْ لَا اِسْسَمِعْتُمُوهُ كُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ <بِهَذَا> Bu sözü duyar duymaz, böyle bir şey konuşmak bize yakışmaz, deseydiniz ya, Demek ki bu ne demeleri gerektiğini öğretmek için Allah'ın laboratuvarda onlara yaşattığı bir olaymış bu. Kıyamete kadar da bir hoca efendinin kızıyla ilgili, bir siyasetçinin eşiyle ilgili, komşusunun ahlakı ile ilgili, filanca müslümanın ticareti ile ilgili bir şayii, Facebook haberini, Twitter haberini değerlendirirken bir müminin benim Twitter'ımda böyle bir şey olamaz. deyip demeyeceğini öğretmek için Allah böyle bir ders vermiş. Kutum mekunun ana bihaza. Böyle bir şey biz konuşamayız. Subhanek. <gülüyor> Haşa! Böyle bir şey olur mu? Haza buhtanun azim. Çok büyük bir iftiradır bu. Deseydiniz ya Allah buyuruyor. Deseydiniz ya. E peygamber aleyhisselam benim hanımıma özel muamele yaparım diyecek hali yok. Siz niye demediniz bunu ey müminler? Niye siz kamuoyu oluşturmadınız? Niye açık noktalar bıraktınız münafıkların dedikoduları için? Ayeti dinleyelim. <gülüyor> لَمَا بِذَا ذَنْتُ بَحَانَنَك وَإِذْ مَا يَكُونُ لَنَا أن نتكلم Rabbimiz ikazını yapıyor. Ya'izukumullah <gülüyor> Allah size öğüt veriyor. En te'udû mislihi ebeden Bunun benzerine ebediyen bir daha dönmeyin. Sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. İn küntüm mü'minin Eğer mü'minseniz bu tuzağa mü'min bir kere düşer müminseniz sakın bu tuzağa bir daha düşmeyin ya'zukumullah <gülüyor> Allah'ın övdüdür size bu kıyamete kadar Kur'an kime mümin dediyse kim Kur'an benim kitabım dediyse dinleyelim ya Göbeynullah lekumul ayat. Allah size ayetlerini açıklıyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi bilir. Yaptığı her şey yerli yerindedir. Bu olay ifk olayı, Ayşe'nin kuruyan gözyaşları, kahrolup perişan olan Peygamber Aleyhisselam'ın yüreği, ezilip büzülen, utanan, meside gidemeyen Ebu Bekir karalara bürünen Medine mahzun ashab, Saad bin Muaz'ın o dik çıkışına karşı, şeytanın aldattığı Saad bin Ubade ve yanındakiler, kız kız gülen hain Abdullah ibni Übey ibni Selul, bütün bu manzaralar Allah'ın bildiği şeylerdi. Yaratılmadan Allah, bu insanlar yaratılmadan, kainat yaratılmadan Allah biliyordu. Ve bir hikmetten dolayı böyle yaptı Allah. Kıyamete kadar ders bu. Tevtur'a dikkat et. Kadın meclislerindeki dedikodulara dikkat et. Erkeklere yakışmayan meseleleri konuşan erkekliğe dikkat et. Vallahu alimun hakim. Allah açıkladı. Dinleyelim. Ve yubeynillul kumurl Allah-u alimun hakim <gülüyor> o adamlar var ya onlar istiyorlar ki enteşi'al fâhişetû fil lezîne âmenû müminlerin arasında müstehcen şeylerin kötülüklerin yayılmasını isteyen sevenler var ya lehum azâbun elîmun onlar için elim bir azap var yani çok korkutucu bir azap var fit dünya ve ahire. Hem dünyada hem ahirette. Müminlerin arasında kötülüğün yayılmasını isteyenler vallahu <gülüyor> yalemu. Allah bilir. Ve entum la Siz anlamazsınız niye böyle yapıyor Allah. Teslim olun Allah'a. Demek ki kıyamete kadar müminlerin arasında kadınların adının kötüye çıkmasını, genç kızların isminin kötü olmasını, veya Müslümanların adının eğri bir ürünçlere karışmasını isteyen, çirkin ahlaklı bir grup hep bulunacak demek ki. İthal kafalı, ithal yürekli, şeytanın iki ayaklı yürüyen modelleri hep bulunacak. Allah bilir onları niye aranızda tutuyor, siz bilmezsiniz, siz kul olarak, üzerinize düşen ihtiyati tedbirlerinizi alın dinleyelim <gülüyor> ve entum la te'allemun ve ashabı kiramın Allah onlardan razı olsun bütününe bu olaya karışanlara karışmayanlara hepsine bu bizi de inşallah inşallah içine alacağını umut ettiğimiz, 20. ayet. وَلَوْ لَا فَضُلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَعُوفٌ Çok acıyan, çok merhametli olan, Allah'ın rahmeti olmasa, siz ne olacaktınız bu olaydan sonra? Düşünüyor musunuz hiç? Üzdünüz Peygamberi. Dağları önünde su gibi akıtmaya Allah ona müsaade ettiği halde, böyle bir şey ona lütfettiği halde, hurma ağaçlarının önünde gelip secde ettiği, develerin gelip önünde dilek onu geldiği bir peygamberi siz neyle üzdünüz biliyor musunuz? Eşi için söylediğiniz sözün faturasını tahmin ediyor musunuz? Ama görün ki Allah bunu bile bağışladı size. Çünkü o Allah rauf'tır, rahim'dir. Dinleyelim. Ve leulâ fadlullâhi aleyküm ve rahmetuhu ve ennallâhe raufurrahîm. Sadakallâhul azîm. Şimdi kardeşlerim şöyle bir niyet edelim. İnşallah bu ayetler ahlakımıza, ailemize, iman ciddiyetimize katkıda bulunur. Bu niyetle bir, Ayşe anamıza olan sevgimizi milyonlarca kere artırsın diye iki, o sevginin, ziyadeleşmesiyle onların izinden gitmeyi Allah bize müyesser etsin daha kolay etsin diye üç ve dört İnşallah şefaatlerine de eririz diye bu ayetleri ezberleyelim hafız olanlar şöyle bir iki ay zam ı olarak okusunlar bunu konusu taze kalsın diye hafız olmayanlar da ezberlesinler ben tam 6 yaşındaydım ezberlediğim zaman. 26 yaşındakiler kendilerini olmaz zannetmesinler. Ve ayetin mealini de birkaç kere okuyalım. İnşallah Rabbim bu bereket ve feiz bulutları içerisine bizi de alır. Buradan hızlı bir şekilde bu ifk olayını derleyip toparlayalım arkadaşlar. Bir İfk hadisesinden gördük ki kanunu anladık ki Adem oğlu hata eder. ashab Kiram da Ademin çocuklarıydı. Bitti. İki Ra'uf ve rahim bir Allah'ımız var. Ayşe'ye uzanan dillerin sahibi imanı iman taşıyorsa onları bile affetti Allah. Bu kadar işte. Ve annallah'a ra'ufun rahim. İki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını kendi hanımına bile esnetmedi. Kanun kanundur. İki, bu iki çok önemli. Hoca efendinin çocuğu, doğuştan evliya yok demek ki. Üç, üç, ne Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, ne de ashabı, Gaybı bilmiyorlardı. ashab Ram gaybı bilmiyordu. Resulullah'ın hanımı devesinin üstünde mi değil mi anlayamadılar onu. Perde ile kapalı bir kafesin içindekini göremediler. Tertemiz olduğunu inandılar ama gaybı bilmedikleri için olayı ortada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyordu. Bilseydi Ayşe'ye gelip Ayşe Böyle bir şey yaptıysan Rabbine tövbe et demezdi ona. Dedi çünkü bu hali de hadiste görüyoruz. Ya nasıl bize gayipten haberler verdi? Allah'ın bildirdiklerini sadece bildirdi. Özellikle gaybı bilmiyor. Çünkü Kur'an ne diyor? De ki ey peygamber, Kulla alemul gayb. Ey peygamber! Dedi ki ben gaybı bilmiyorum de onlara ya. Allah'ın bildirdiğini biliyorum sadece. Bunu bildirmeyince Allah bilemediler. Gaybı kimse bilmiyor. Asab-ı Kıram'da bilmiyorlardı. Dört. Çok küçük, çok önemsiz, basit bir şey. Gözlerden kaçıyor, ama çok önemli. Bütün bu olaylar bu bir aylık kapkara bulutların Medine'yi işgal nedeni Ayşe'nin kolyesi. Başveri kayboldu golleşin bunu mu arayayım demedi. Gitti kolyenin peşinden bu olay oldu. Haşa yanlış yaptı demek değil. Mal tutkunluğu budur. Kolyo, bilezik aynı şey fark etmez. Bu küçük küçük bir not ama. Olayın özüyle ilgili değil. Ders olarak önemli. Ve beşinci madde kardeşlerim. Bu ifk olayı Kur'an'la sabit. Böyle bir olay olmuş bunun Aişe annemizle ilgili olduğu, Abdullah İbni Übey İbni Selül Munafıkın bunu organize ettiği, Safvan İbni Muattal'ın deveyi çekip getiren olduğu, Mistah radıyallahu anh'ın bu olaya yanlışlıkla karıştığı gibi, olaylar Buhari ve Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ümmetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Sadece bahsettiğim gibi, Şiilerin kaynaklarında Ebu Bekir'e ve Aişe'ye karşı, cahillik bulunduğu için, bu ayette Ayşe'yi tertemiz, göklerden, arştan temizlenmiş bir kadın haline getirdiği için, bir tür bunu çekemediklerinden başka bir kadın o diyorlar. Kimdi? Vardı işte öyle bir kadın. Bir gün varmış, bir yokmuş. Cahilce bir şey. Bunu anmaya bile gerek yok. Ve altıncı gerçek. Ümmeti Muhammed, dedikoduya karşı çelik bir ümmettir. Bu çelikliğini kaybedene Allah mümin değil misiniz diyor. Müminler birbirlerinin kefilidirler. Haza buhte'nun azim diyeceksiniz Allah buyuruyor. Ta ne zamana kadar belgeye kadar gazete haberi belgemidir hasla. kanuni belge, şeriat belgesi, neyse o belgeye kadar, beraat zimmet esastır, müminlerin arasında. Tertemizdir herkes. Çelik bir ümmettir bu ümmet. İçine fitne fesat sızamaz. Sızdığı zaman, bu ümmetlik kalitesi düştüğü için sızabilir. 7. Allah, Zanlı hareketi yasaklamıştır. Suizan yasak. Çünkü bu olayda, Suizandan kaynaklanır. Ortam uygun, Tam da böyle işte görüntülere uygun. Fotoğrafın başını almış, Dibini almış, Ortada bu görünüyor zaten. Zanlı hareket yasak. Sekiz. Bir suçu, işlemekle Suça, Suça, Sözlü, yazılı eylemle katılmak ortaklıktır. Çünkü bunu dudak hareketleriyle, kaş göz hareketiyle Abdullah İbni Bey başlattı ve kendisi dayak yemedi hain. Diliyle bizzat bunu söylemediği için kurnazca yaptı. Boş boğazlı birkaç kişiye söylettirdi, dayağı onlar yediler. Kurnaz, münafık, ha, hayret ya, hayret ya yaptı öbürleri de hayrat ya lafından bir şeyler oldu dediler. Onun ki suç olmadı kıvırdı öbürlerine dayak yedirtti. Bundan da anlaşılıyoruz ki Allahu Teala tezgahlayan, oynayan, alkışlayan aynı görülüyor göklerde. Böyle görüyor Allah ve dokuzuncu gerçek mümin çok şeyi duyar, çok şeyi konuşamaz. Öyle bir adamdır mümin. Duydum, diyorlarmış ki sözü İslam toplumunda yoktur. Mümin, kat'i bildiğini konuşur. Zanla konuşmaz. Arkadaşlar, bu ders bitti. Burada bir küçük not var. Hızlı bir şekilde onu zikredeyim. Bu olay aydınlanınca, bu Bekir'in yüzü güldü. Radıyallahu anh. Sonra düşündü, dedi ki, yahu bu mıstahı ben besliyorum, kızıma yaptığı hakarete bak. Yok lan buna daha burs, sadaka yok buna dedi. Ayet indi öbür gün. Hangi ayet indi? Yine, dört süresine ait. Ela <Sessizlik> <Sessizlik> azim. Sizden parası olanlar, malı olanlar akrabalarına, yardımlara, fakirlere, miskinlere yardım etmekten vazgeçmesinler. Affedin gitsin. Boşverin. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ebubekir ayeti duyunca, ayetin kendisiyle ilgili olduğunu anladı. Allah'a yemin ediyorum ki ölünceye kadar müstahha aç bırakmayacağım dedi. Yeter ki Allah beni affetsin. Bir günde bir ders bunun için yapacağız inşallah Arkadaşlar. Şu ifk olayından daha hafif bir imtihan değildi bu Bekir için bu. Ama kazandı bu Bekir. Bir ay yüreğini yakan olayın ana faillerinden birisine öbür ay götürdü, erzak verdi. Allah onlardan razı olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdillahi rabbil alemin.